Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Teknolojinin Karanlık Yüzü'nden hepinize günaydın. Günaydın ve merhaba. Geçen hafta... Belki farkındasınız, programımız yoktu çünkü geçen hafta Açık Radyo Destek Kampanyası vardı ve aslında halen sürmekte. Öncelikle ben onu hatırlatayım. Açık Radyo destek vermek istiyorsanız, bence isteyin. 0212 343 41